Merhaba ben Anik Tatar. Bu videonun konusu eğlenebilmek. Umarım hepimiz eğlenebiliriz ve eğlenmeyi biliriz. Çünkü mesele birçok alanda ele alınacak. Şimdi bu video çok derin bir video. Çünkü eğlenmek şu cihazlarla tek başınıza yapabileceğiniz bir şey. Yani açarsın, oyun oynarsın, müzik dinlersin ama sosyal eğlenme bambaşka bir olay. Biz eğlenme dediğimiz zaman Türk kültüründe çok güzel örneklerini görürüz. Saygıyla olduğu sürece de çok güzel ama dün Hatay'da bir tane patates havaya ateş etti ve 14 yaşında bir kızı felç bıraktı. Haberlerde izlediğimi kızcağız yeniden yürüyemediği için, yeniden yürüyebilmek için daha doğrusu ağlıyordu. Şimdi sen eğer ki eğlenmeyi başkalarına da taşırırsan, mesela ateş etmek gibi, korna çalmak gibi O zaman sen insan değilsin. Çünkü eylemden kendi sınırların içinde kalmalı. Bugün görüyoruz düğün konvoyu. Bak kaçıncı yıla geldik kaçıncı yüzyıla geldik halen da da da da da da kornaya basıyor trafikte konvoy yapıyor. Şimdi be ayı. Artık sen eğer özellikle de büyük şehirde yaşıyorsan o konvoyu yapamazsın. Yaparsan da araya araç girmesini engelleyemezsin. En azından kendi edebinle sevinmelisin. Gece 23-30 gece 1 asker uğurlayacaklar dil gibi kornalar çalıyor. E şimdi sen bunu yaptığın zaman bulunduğun ilçeye göre ya da işte hangi ildeyse minimum 500 kişi maksimumda 200-300 bin kişinin duyacağı bir ses çıkartıyorsun yüksek desibeli. Ve sen diyorsun ki ben eğleniyorum bir kereye mahsus. Varsın uyansınlar. E değerli hayvan uyanmasınlar. Çünkü senin eğlenmen sana kalmalı. Biz milletçe maalesef Çok sıcak biz ve eğlenmeyi herkes yaşamalı sanıyoruz. Adam sinemaya gider, film boyunca seni dürter. Bak komik, bak şu oldu, bak bu oldu, çok komikti. mi? Ya onun sarsıntısından filmi izleyemezsin. Çünkü artık korkarsın hani yine dürtecek, yine elleyecek. Belki dokunmasını sevmiyorsundur. Çıkar üstüne çıkar yani tek kişilik koltuk alsanız yeter. Mısır yer, ağzından püskürtür. Sen bu adamın fobisinden filmi izleyemezsin. Çünkü o primitif patates şunu istiyor eğleniyoruz ben sıkıcı değilim benle eğleniyorsun değil mi? İlk sevgilisinde, ilk ilişkisinde, ilk kız arkadaşında bu ilgi manyağı olduğu için boğarak öldürmüştür çünkü istediği şey benle eğlen, benle eğlen hadi eğlen üstüne çıkıp ezer sonunda bizim eğlence anlayışımız eğer ki belli bir sınırda kalıyorsa sorun yok yani yurt dışında şöyle bir örnek görüyorsun yurt dışı doğrudur yanlıştır demiyorum akşam oturması diye bir şey yok Dışarıda buluşuyorlar. Konuşup ayrılıyorlar. de adam sana gelir eli kolu dolu gelir hadi neyse boş gelir buzdolabını açar yer içer ortalığı dağıtır eğlendik diye gider. E ben onun pisliğini temizlerim. Olsun bu da eğlence. Yavaş yavaş konuya girelim. Ha bu arada en son asker uğurlamada iki vatandaşımız bir tanesi çok kötü yaralanmış ama havaya atılıp tutulamamış. Atıyorlar ya Yapma diyor adam. işte yok ne diyeyim şimdi. İkincisi çok şükür bir şey yok. Bir diğer konu. Biz eğlenmede pasif kalabiliyoruz, çekiniyoruz. Yani bakarsın düğün olur bir şey olur, adam oraya girmez. Gece akşa arkadaşları bir yere çıkar bu kenarda oturur. Hep ilgi manyağdır ya da pasiftir, korkuyordur ilgi görmekten. İlgi manyağı olanlar masada herkes otursun gitmesin diye uğraşır. Tat kaçırır. Oradan çıkmak için ortamı bozar. Pasif olanlar da orada öyle oturur. Boş boş bakar ve katatonik gibi. Dolayısıyla burada da eğlenmeyi bilmiyor. Ama sorun senin oraya gitmemen. Yani ya oraya gideceksen eğlen ortama uy ya da oraya gitmemek için açıkça söyle ben gelmeyeyim de. Yani insanlar sen diye ölmüyor. Sinemaya gidersin of puflar uyur. 3D gözlük takıp uyuyan adam gördüm ben. Dolayısıyla her eğlence konusunun senin iyi alanında olması gerekmiyor. Bir diğer konu genel kültürün olmadığı için eğlenemezsin. Yani tabu oynar küfür eder çünkü hani adamın genel kültürü küfürle, şakayla, komiklikle zaten senin kültür seviyen eğer ki arkadaş kültür seviyenle eşittiyse ya sıkılırsın ya ezilirsin çünkü eğlenme şöyle bir şey ya birisiyle eğlenilir ya birlikte eğlenilir eğer birileri seninle eğleniyorsa seninle dalga geçiyorsa alay ediyorsa çok kötü Bunun farkına var. Maalesef ömrü boyunca onun bunun eğlencesi olup bundan mutlu duyan Joker'ler var. Joker, palyaço, sirk soytarısı gibi bir şey saraylarda, eski saraylarda. Bir diğer mesele, sen çirkin bir insan olabilirsin. Sürekli sevgilinle, sürekli birileriyle eğlenerek ben YouTube'da gördüm bir tane gerçekten primitif patates anneannesiyle dalga geçerek YouTube'da videoda eğleniyor. Yani video üzerinden para kazanıyor gerçi de neyse. Bir diğer konu, E, alkol, uyuşturucu, sigara gibi şeydir. Eğlencenin parçası sanmak. Burada biliyorum çok tepki alacağım, çok umursamayanlar olacak. Yapabileceğim bir şey yok. Ben çok bağımlılık yaşamadım hayatta. Yani sigarayı ben de denedim. Bana saçma geldi. Neden o nikotin bağımlılığına bu kadar inanıyorlar anlayamıyorum. Bağımlı olanlar bilir o yüzden karışmayacağım ama Sen mesela arkadaş çevrenle otururken ''Oğlum çılgın eğleneceğiz hadi içelim.'' Ya içmeyelim benim canım çekmiyor. Ama sen bir e, içkili ortama gittiysen eğer gidiyorsan Yani ben gitmem o gider vesaire. Gidiyorsan o ortama da bilerek git. Yani onlar içiyorsa ya içmeyin hepiniz yanacaksınız ya sana ne bırak yansınlar gitme oturma o masaya. Anlatabildim mi? Ya da otur soda iç. Yani gazlı içecek yasak ayran iç ne bileyim bir şey iç su iç. Ye, muhabbet et. Yani bir diğer konuda eğer alkol kesinlikle önermiyoruz bu arada ama neyse e Ve bazı restoranlar hemen kolye hemen koyuyorsun. Orada şunu görüyorsun, İçmenin bir adabı var. Yani ilk öncelikle o bardak 100 kere çın çın çın çın. Şimdi e, belgesel merakından dolayı rakı adabı diye Aydın Boysan'ın bir belgeselinizim, 40 dakikalık iz TV'de bir söyleşi. Orada diyor ki Aydın Boysan rakıyı tıklatmak ya da işte alkol içeceği tıklatmak hoş geldin demektir. Bunu 100 kere tıklatan da görgüsüzdür. Ayıdır diyor. Çok doğru söylüyor çünkü sen burada oturuyorsun arkadaşlarına yiyorsun içiyorsun o tarafta eğlence var içkili bir eğlence çın çın çın O bir yerden sonra da alkol muhasebe etkisini gösterince ses kayıyor. Eğlenmek için alkol alman gerekiyorsa demek ki psikolojinde bir engel var onu kaldırıyorsun güzel yapabilirsin. Psikolojik ilaç gibi düşünüyorum değil hiç değil kesinlikle yeşilay neyse ama kendini bir izle ya bir kameraya çek eğlence sınırını bil. Devam. Bir diğer konu hiç alkol almadan sarhoş olanlar. Bunlar da kafede, restoranda böyle <gülüyor> özellikle belli yaş üstündeki erkek ve kadınlarda oluyor bu. Öyle bir kahkaha atar ki kişner. Yani <gülüyor> Gerçekten bunu kişneme Ya çıldırırsın yan masada, üç masa hatta ötede adamın muhabbetini sen dinlersin. Bağırarak konuşur. Çünkü ben eğleniyorum. Bak ben eğleniyorum. Duyuyor musun modunda? Ne olur buna dikkat edin. İnsanlar dönüp size bakıyorsa bir utanın, bir durun. Geldik e, sana göre eğlence olup başkalarına göre eğlence olmayan şeylere şimdi tatlı konulara geçeceğiz başı biraz atarlı gidiyor. Eğlenebilememek diye bir şey var. Senin yaptığın saçma mutlular başka bir insanın eğlencesini keser ya da huzurunu kaçırır. Görüyorum mesela akşamları yine bu asker uğurlamasının daha kronikleri, daha sürekli olanları bir motor, e, araba ya da motor fark etmez, motor siklet de oluyor araba Eksozun zevk için, eğlencesi için bağıracak hale getirilmiş, açıp kapatıyor düğmeyi de. Şimdi değerli hayvan, bir kere maalesef Türkiye'de yasalar bunu doğru şekilde uygulamadığı için o aracın sürekli denetimlerden geçiyor. Onu da geçtim, sen günün her saatinde bağırtıyorsun ve bundan zevk alıyorsun. Çünkü mağara devrinden, homo sapiens'ten beri çağ atlamamış bir ailede yetişmiş ve bu beyin yaşıyorsun? Yani maddi durumun ne olursa olsun sen eğlenceni bu sanırken öbür tarafta adamın bebeği uyanıyor, öbürü yaşlı zor yumuş zaten uyanıyor İnsanların tadını kaçırıyorsun. Geç. Havaya ateş etmekten hiçbir farkın yok o ayılığın. Bir diğer konu şaka yapmak. Şimdi şaka yapmayı kendi kültürüne göre ilden ile taşıyan ve yanlış şaka yapan insanlar var. El şakası yapar. Ya sen eğleniyorsun belki o el şakasıyla ama adam rahatsız oluyor. Belki taciz olarak görüyor. Çünkü bir erkeğin kadını el şakası yapması çok yanlış bir kere. Yani sevgilisi dahi olsa belki hoşlanmıyor olabilir. Bir diğeri eğlencesini dışarıda fazla yaşayanlar var. Yani sarılır, öper, öper, öper, öbür öbür tarafta küfür eder, dövüşür. Bakıyorsun adam öbürün ağzını kırıyor, yaklaşıyorsun ayırmaya çalışıyor, biz eğleniyoruz. Öbür tarafta öbürüyle hani sevişiyor neredeyse, biz eğleniyoruz. Arkadaş öbür diğer tarafta trafikte arkadaşını sıkıştırıyor, aynaları birbirine değdiriyorlar, biz eğleniyoruz. Toplumsal ayılar, böyle eğlence olmaz. Yani sen trafikte makas atarak eğleniyorsan bu senin başkalarına risk oluşturmandır. Bunu da geçtik. Artık yani Yorumlarınızı yazarsınız aşağıya. Zaten ne demek istediğimi biliyorsunuz. İş yerinde ve okulda eğlence limitli olmalıdır. Hele ki iş yerinde. Sen konsantre oldun çalışıyorsun. O yandan geliyor. Ne yapacağız? Sıkıldım. E istifa et. Yani çok sıkıldıysa ayrıl git. Git eğlence parkında animasyoncu ol. Git Antalya'da işe gir. Git bir yerde doğum günü parklarında palyaçoluk yap. Yani bu meslekler de kutsal meslek. Namus Namusuyla para kazanan adam. Sen burada eğlenme, git müzisyen ol. Anlatabildim mi? Ee, her gün e, eğlenen insanlar vardır. Bir de başkalarının eğlencelerine gıptayla bakan. Böyle Youtube'da eğlenme videoları izler. Bak buradaki gibi böyle eğlenceli şeyleri severler. Der ki ya ben niye eğlenemiyorum? Bunlar çılgın eğleniyor. Bu adam ne yapar biliyor musun? Hep bir gün e eğlenmeyi bekler. Der ki ben de çok eğleneceğim. Para biriktireyim çılgın olacak. Bu adamla tatile git. O muhteşem para biriktirdiği muhteşem tatil var ya. Püf. Çünkü hep planlı ziyan olmasın diye hep kamera arkasından Ya tatildesin eğilen video kameranın arkasından Ya yemek ye hayır Whatsapp'a koyar şey Facebook'a koyar Instagram'a koyar Ulan Eğlen eğlen yaşa yarın çıkacağın garantisi yok yani Anı yaşa Anlatabiliyor muyum? O anı yaşa sonrasına bakarız Eğlenmeyi illaki takdir görmeye bağlayan var yani ben eğleniyorum Instagram'dan izleyin, ben eğleniyorum Facebook'ta onaylayın. Çok eğlenceli bir şey yaptım bakın takdir edin. Buna bir yavru köpek sendromu gibi bir şey yani böyle atarsın oyuncağı geri getirir başını okşarsın ya. Yaşa arkadaşım kendine saygın olsun. Eğlenmeyi engelleyen şeyler var bunlar da depresyona sebep oluyor çünkü vücutta belli hormonlar var serotonin vesaire. Bunların salgılanması, eğlenmenle olabilecek şeyler. Sen eğlenemiyorsan depresyondasın. Depresyon diye bir videom var. Bu arada kişisel kanalıma video yüklemeye başladım. Oraya bakabilirsiniz Haluk Tatar diye. Orada depresyon videosu var çünkü. Ee, depresyon dediğimiz konu senin barajlar kurmanır. Eğlenebilecek, ruhunun eğlenceden keyif alabileceği. Sen eğer bütün gün film izleyip, film öneriyim. Bak film öneriyim onları izle eğlenemiyorsan sende sorun var. Bütün gün film izleyip hiç gülmüyorsan, ha sınıfı seni gülümsetmiyorsa ya da yabancı bir film mesela işte hangover vesaire bir sorun olabilir sende ya da arkadaşlarına dışarı çıktığında kenarda böyle taş gibi kalıyorsan sende bir sorun olabilir. Bunun çözümü asla ilaç değildir. Her ne kadar doktorlar ilaç kattırsa da lütfen eğlenmen engelliyse ortam değiştir, kendini kültür olarak güncelle ve lütfen enerjini emen şeylerin listesini yap. Beni ne yoruyor? Hayatımı insanlar mı? Bir başka konu eğlenenlere tahammül olmaması. Şimdi sabah beri ben şikayet ediyorum değil mi? sürekli onu yapma, korna çalma falan. İşte bu aslında belki de bir bakış açısı. Bunu yorum bölümünde siz yazın. Bu insanlar korna çalmalı mı? Hadi canım asker uğurlasın mı? Çünkü senede kaç yer gidiyorlar, kaç kişi kaç gece boyunca sürekli korna çalıyor. Düğün konvoyu her hafta sonu her hafta içi var. İstanbul gibi bir yerde evlenen insan bitmiyor. Ama olsun varsın. Makas atanlar da makas atsın. Konvoylar böyle yapsın. Herkes yapsın biz yaşayalım. mı? Çünkü siz yorum bölümünde şunu söyleyin. Tahammül edilmeli mi? Çünkü bazı insanlar da eğlenenlere tahammülsüz. Kendi eğlenemediği için. Ben eğleniyorum çok şükür. <gülüyor> Eğlenmeyi sapıtanlar var. Çok saçma şeyleri yapıp seni de yaptırmayı zorlayanlar var. Linkini bulamadım. Bir Türk filminde şey vardı böyle 1980'lerin falan eğlencesi 70'lerin. Ama galiba mizah mıydı bilmiyorum. Galiba e, kimindi? Tarık Akan'ın ya da Kadir İnanır'ın filmi. Tarık Akan olabilir. Eve geliyor arkadaş bu ders çalışacak gururlu genç. Arkadaş diyor ki, biz çikolata partisi yapıyoruz. Yüzlerine gözlerine elimiz çikolata sürüyorlar. Öyle salakça bir şeydi yani. Eğlenmeyi de bilmek lazım. Anlamıyorum. Eğleneceksen bir kere senin eğlenceli bir insan olman lazım. Eğlenceli bir insan nasıl olursun? Hoş sohbet olarak, bilgili olarak. Çünkü konuştuğun zaman bir şey bilmen ve tavsiyelerin bir işe yaramalı. Yani Hadi kalkın gidelim. Gidelim nereye? Ya yolda düşünürüz. Niye ya? Yani trafiğe gireceğiz sonra. Sen bir söyle bakalım. O zaman sen bir zahmet araştır. Kız arkadaşınla mı buluşacaksın? Ertesi günü araştır ya. Hafta sonu buluşacağında neye gideceksin? Hangi saatte ne göreceksin? Ben seni şaşırtayım. Şaşırtma arkadaş. Trafik beni şaşırtıyor zaten. Bana planla gel. Anlatabildim mi? Şimdi eee... 6 tane iyi tane film önereceğim. Bunlar böyle sonu eğlenceli biten, şaşırtan filmler ve size yaşam sevinç katacak filmler. Bir tanesi 21 isimli film. Bunun IMDb'si çok düşük 6.8 ama güzel bir film. 2008 yapımı. Notlarımdan bakacağım. Sihirbaz vardı illusionist. IMDb'si bunun da 7.6 düşüktür. 2006 yapımı çok güzel bir filmdir. Amerikan güzeli var. American Beauty. 1999 yapımı. Bunun IMDB'si de yüksektir. E aşağı şey yazacaksınız. Filmi aşağı açıklama bölümüne yazın. Yazmıyorum çünkü izleyin videoyu. Yani ben Amerikan güzellerken derken deniyorum ki. Yani anlaşılıyor bu. Google'a yazarsın. Olağan şüpheliler var. Türkçesi ve İngilizcesini söylüyorum. The Usual Suspects. 1995 IMDB puanı. Çok iyi bu. 8.7. E şanslı silamım var. Burada Morgan Freeman var. Bayılırım. Çünkü Discovery Channel'da da program yapıyor. Muhteşem. Bruce Willis'in de gençliği var görürsünüz. Gerçi hiç yaşlanmıyor ne yapıyor bilmiyorum ama iyi eğleniyor adam. 2006 yapımı şanslı Sleven. Lucky Number Sleven. Sleven. Maç sayısı var Match Point. 2005 yapımı Scarlett Johansson var bayılırım kadına 7.7 çok iyidir. Ve Seven Pounds var 2008 7.7 bunun başlangıcı çok kötüdür Will Smith. Sıkılacak gibi olursun ama ortadan sonra bana hak vereceksin. Bu filmlerinizde umarım yazın sonunu böyle eğlenceli bitirirsin tam önümüzde böyle tatil matil bir şeyler var ufak ufak da artık yıl başlıyor yeni bir üniversite yılı yeni bir iş hayatı yılı senin eğlenceli bir insan olarak tanınman için emin ol ki güzel bir başlangıç olabilir çok eğleneceğiniz keyif alacağınız günler. lütfen hobi bulun kendiniz için bir şeyler yapın o hobinizi siz yapın ve arkadaşlarınızla yapın dışarıda bir şeyler yapın eğlenecekseniz dışarıda eğlenin evde değil bir zahmet dışarı çıkın ve dışarıda bulun eğleneceğinizi orası Camın ötesi sizin eğleneceğinizin başlayacağı yer. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.